Fetih Suresi Bismillahirrahmanirrahim Medine döneminde inmiştir. 29 ayettir. Sure adını bir 18 ve 27. ayetlerde geçen fetih kelimesinden almıştır. Surede başlıca, hicretin 6. yılında Hz. Peygamberle Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye anlaşması, cihat, savaştan geri kalan münafıklar, ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ayetteki fetihle daha sonra gerçekleşecek Mekke Fethi kastedilmektedir. Ayrıca surenin inmesinden önce gerçekleşen ve Mekke fetihine zemin hazırlamış olan Hudeybiye Barışı'nın kastedilmiş olması da mümkündür. Ta ki Allah,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 onunla birlikte savaşacaklarına dair söz vermeleri kastedilmektedir. Bu olay, İslam tarihinde Beyatur Rıdvan diye anılır. Bedevilerin savaştan geri bırakılanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu, Allah'tan bizim için af dile diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah,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 Ayette söze edilen yakın fetih, Mekke fetihinden önce gerçekleşen Hayber fethi veya Hudeybiye barışıdır. Hudeybiye barışının fetih diye nitelenmesi, İslam adına önemli açılımlar sağlamış olması sebebiyledir. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı.